Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm.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 Merhabalar Açık Mimarlık'ı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Açık Mimarlık'ta da son zamanlarda dillendirdiğimiz üzere Eylül ayı kültür sanat ajandasında hayli kalabalık günlerle devam etmekte. Bu programın yayınlanmakta olduğu saatlerde de 4. İstanbul Tasarım Bienalinin Okullar Okulu başlığı ile kapılarını açtığı ve ilk basın toplantısının henüz devam etmekte olduğunu tahmin etmekteyim. Hazır Biennialilerden ve devam etmekte başlamakta son hızla ilerlemekte olabilirsiniz. Sergilerden bahsetmekteyken de bu haftayı Venedik Mimarlık Bienali izlenimlerime ayırmak istedim. Tasarım bienalini dinlemek isteyenler için de haftaya Tasarım Bienali izlenimlerimizi aktaracağımızın da duyurusunu vermiş olayım. Hazır basın toplantısı devam etmekteyken geçtiğimiz hafta 16. Venedik Mimarlık Bienali'nde bulundum ve evet geç olduğunun farkındayım. Mayıs ayında açılmış olan Venedik Mimarlık Bienali ile ilgili izlenimlerimi paylaşmak için fakat yine de geç değil. 25 Kasım'a kadar devam etmekte olan sergiye dair neler Var, neler yok kendi izlenimlerim neler kendi fikirlerim neler bir tartışma ortamı bir sorgulama ortamı olarak paylaşmak isterim bu programda serbest mekan teması ile devam etmekte 16. Venedik Mimarlık Biennallerinin Yvonne Farrell ve Shelley McNamara tarafından küratörlüğü geçmek, gerçekleşmekte. Mayıs ayında açıldığından söz etmiştim. Açık mimarlık dinleyicileri, açık radyo dinleyicileri, Biennale ile ilgili yazılan, çizilen, paylaşılanların da farkındalardır, takip etmektelerdir diye düşünmekteyim. Ondan önce Venedik Biennale'leri ya da bir Biennale'ler tarihine kısaca sıçramak iyi bir başlangıç olabilir. Ve hatırlamak için de özellikle Biennale'lerin kapılarını açmakta olduğu Eylül ayında da iyi olabilir diye düşünmekteyim. Bir başka programı buna ayırıp uzunca tartışmak isterim. Özellikle 90'lı yıllardan sonra tartışılmakta olan banialization ya da bienalleşme diye çevirebilirim fenomeni ve bugün bir adet Bienal Foundation, Bienal Vakfı'nın da bulunduğu bu bienaller topografyasında 2018 yılı başı verilerine göre şu anda dünyada bir Bienal Foundation, Bienaller Vakfı tarafından Tanınmış olan aralarında İstanbul'daki BNL'lerin Türkiye'deki BNL'lerin de olduğu dört BNL bulunmakta ve toplam 231 adet BNL bulunmaktaymış tanınmakta olan bu vakıf tarafından. Tabii bunun yanı sıra tanınmayanlar var. Kendi bienallerini gerçekleştirenler var başka konulara temas edenler var hangi kurum tarafından hangi tanınırlık çerçevesinde bir bienal yapmak ilk senede bir yapmak yeterli midir ya da neyi hangi şekillerde temsil etmek gerekmektedir tanınır olmak için tırnak içinde bunlar tabii ki ayrı programlarda spekülatif olarak tartışabileceğimiz konular. Bunların yanı sıra da aynı zamanda bugün kendi gösteri alanlarını oluşturmakta olan Biennallerin aynı zamanda prestij ve bir deney mekanı olduğu sürekli yapma, sanat yapma ya da Sanat sergileme ya da iş sergileme pratiklerini tekrarlıyor olması yeni kimliklere, yeni temsillere, yeni görünürlüklere hatta kim yazarlarca iddia edildiği üzere de yeni direniş alanlarında da ev sahipliği yapabilmekte midir? Yeni varoluşları, yeni gelecekleri tahayyül etmek için böyle mekanlar mıdır gibi de süre gelen aslında iki başlı düal bir tartışmada devam etmekte. Hal böyleyken de biraz BNL'ler tarihinde geriye gidip. Dünya sergileri, World Exhibitions'ların etrafı kasıp kavurduğu ve uzak diyarlardan getirilen ürünlerin, eşyaların, malların sergilenmekte olduğu dünya fuarlarından aslında miras olan, 19. yüzyıl sonunda ilk kez kapılarını açmış olan ve halen daha en çok ziyaret eden ve en prestijli, en büyük bütçeli Biennale olan Venedik Biennale'ne doğru ilerleyebiliriz tarihinde. 1895 yılındaki açılışında ve onu izleyen 10 on yıllar boyunca ki tek tırnak içindeki Biennale olarak adlandırılan Venedik Biennale'i tek Biennale'di. İki senede bir yapmasından ötürü Biennale ismini alıyor. Özellikle 19. yüzyıldaki dünya sergilerinden miras bir sergileme biçimi alarak özellikle ilk Biennale'ler sipariş edilen tekil sergiler olarak gerçekleşmekteydi. Napolyon döneminde inşa edilen Jardini yani bahçeler ve Eski Venedik tersanesi olan Arsenale olarak iki bölümde yerleşmekte idi. İlk Bienal 200 binin üzerinde ziyaretçi ağırladıktan sonra ikincisinin gerçekleşmesine karar verilmiş ve 300 binin üzerinde ziyaretçi tarafından ziyaret edilmiş 1899 yılında gerçekleşen ikincisi. Bunlardan ardından 1907 yılında ulusal pavyonların hala bulunmakta olan yer almakta olan bahçelerdeki ulusal pavyonların inşa edilmesine karar verilmiş ve bununla birlikte de bahçelerin içinde bir Merkez ana sergi pavyonu olmasına karar verilmiş. Bugün hala ulusal pavyonlarda ulus devletlerin sergileri gerçekleşmekte. Aynı zamanda ana pavyonda da ana sergi Arsenale'de ve bahçelerdeki iki mekanda da ana sergi gerçekleşmekte. Bu sene Yvon Farrell ve Shelley McNamara'nın küratörlüğünü yapmakta olduğu ve serbest mekan free space başlığını taşımakta olan sergi de bu iki alana yayılmakta. Bugün bahçeler 29 ulus devletin pavyonlarına ev sahipliği yapmakta, bunun yanı sıra da eski tersane bölgesi Arsenale de ulus devlet pavyonlarına ve ana sergide ev sahipliği yapmakta. Aynı zamanda Josef Hofmann'ın Avusturya pavuunu ya da Thomas Riedel ve Hollanda pavyonu gibi ikonik pavyonlarda halen yer almakta. Dolayısıyla içinde sergi olmasa dahi gezip görmesi son derece keyifli olan mekanlar olmakta. Ve Biennale Vakfı'nın son verilerine göre 600 binin üzerinde ziyaretçi tarafından ziyaret edilmiş son Venedik Biennale. Hal böyle olduğu zaman bu dünyanın Biennaleşme topografyası üzerindeki en prestijli ve herkesin bir araya gelip de Biennale'nin sunmuş olduğu tema etrafında ve o disiplin etrafında ki 16.sı gerçekleşmekte olan da bu serbest mekan ve mimarlık Biennale olması dolayısıyla mimarlık idi. Herkesin 600 bin kişinin bir yılda gelip de bir tema üzerine düşündüğü tüm bu renkler, sesler ve dokular karmaşası içinde bir gündem oluşturması açısından da bizim de programlarda sıklıkla yer verdiğimiz üzere önemli etkinliklerden en önemli ve en ...çok katılımlı biennallerden bir tanesi. Özellikle bu seneki Serbest Mekan adıyla söylediğim gibi... ...Grafton Architects'in kurucuları Yvonne Farrell ve Shelley McNamara tarafından gerçekleşmişti. 25 Kasım'a de kadar devam etmekte olan 16. Venedik Mimarlık Bienali, Yine Açık Mimarlığın önceki programlarında tema ilk kez duyurulduğu zaman... ...burada küratörlerden bahsettiğimiz bir program vardı. Dinlemek isteyenler için de tekrar etmiş olayım. Açık .tr üzerinden kayıt arşivinden programlar sekmesi üzerinden açık mimarlığın eski programlarına ulaşabilirsiniz. Küratörlerin ilk açıklandığı dönemki temayı tartıştığımız ve küratörlerin pratiklerini tartıştığımız programda dahil olmak üzere her programımızda dinleyebilirsiniz. Yvon Ferrel ve Shelley McNamara bir temasını serbest mekan olarak belirlediler ve bunun içinde bir manifesto yazdıklarını duyurmuşlardı. Bu birkaç maddelik manifesto'nun içinde. Serbest mekan, ruhun cömertliğini ve mekanın kendi niteliğine odaklanan mimarlık gündeminin temelindeki insani hissi tarif eder diye başlayan manifesto, mimarlığın kullanıcılarına ücretsiz ve ekstra mekansal olanaklar sağlama becerisine ve yabancıların dile getirilmeyen isteklerine değinme becerisine odaklanır. Mimarlığın en özel, savunucu, ayrıcalıklı ya da ticari anlamda kısıtlanmış durumlarda bile her bir projede ekstra ve beklenmedik bir cömertlik bulma kabiliyetini kutlar. Gün ışığı, ay ışığı, hava, yer çekimi malzeme gibi doğanın bahsettiği doğal ya da insan yapımı armağanları vurgulama olanı sağlar. Hem aktif hem de pasif bir yaşama sahiptir mimarlık. Hayal etmenin özgürlüğünü, zaman ve hafızanın serbest mekanını, geçmiş, şimdi ve geleceği bir araya getirmeyi, kültürel miras katmanlarının üzerine inşa etmeyi ve kadim olanı çağdaşla dokumayı kapsar serbest mekan diye burada özetleyebileceğim bir birkaç maddelik ve cömertlik ve düşüncelilik olarak vurguladıkları kavramlarında altın çizen bir manifesto yazmış idi. İki küratör Yvonne Ferreux ve Shelley McNamara. Bu manifestonun ardından da gördüğümüz ona serginin aslında serbest mekan kavramının son zamanlarda mimarlık biennallerinde sıklıkla kurcalanan bir kavram olduğundan bahsedebiliriz. 2010 yılında kazıyor Sejima, People Meeting Architecture, insanlar mimarlıkta buluşur biennialini yapmıştı. 2012 yılında David Chipperfield Common Ground, ortak zemin sergisini yapmıştı. Ve yine burada da çokça konuştuğumuz, tartıştığımız 2016 yılının Alejandro Aravena tarafından küratörlüğü gerçekleştirilen cepheden bildirmek yani. Reporting from the Front Temalı olan sergileri ile aslında bu manifestoyu okuyan kişinin zihninde dirsek temasında olan ve mimarlığın sosyal yönünün bir araya getirme biçimlerinin ve mimarlığın bugün tartışılma biçimlerinin toplumsal olan ve mimarlığın kendi mes meselelerini, meşgullelerini bir araya getirme biçimlerinin aslında temasta olduğunu idi Bunu ilk okuyan ve ilk fikir edinen kişi. Sergiyi gezdikten sonra fakat benim de okuduğum. İki yazında kulakların çınlatmak isterim. Bunlardan biri Hülya Ertaş'ın Sevgili Hülya'nın 21'de yayımlanan Sıkıntı Yok başlıklı yazısı. Ve biri de E-Flux'da Alessandro Bava'nın This Is Not An Exhibition. Bu bir sergi değil başlıklı yazısı. Bu ikisine en azından çok benzer hisler paylaştığım yazılar olarak burada da paylaşmak isterim. Programdan sonra okumak isteyen dinleyicilerimiz için Hülya özellikle yazısında kulakların çınlatmıştı. Kültürün aracı olarak mimarlık ve otonom bir biçim olarak mimarlık diye mimarlığı ikiye ayırmak mümkün ise eğer özellikle bu toplumsal meseleleri ve sosyal mimarlığın, politik mimarlığın duruşlarını kurcalayan on, 2012 ve 2016 bienallerinden sonra bu bienalin bir nevi sosyal mimarlığa ya da hareket alanı olan politik bir hareket ...mereket olanı olarak mimarlığa küstüğü ve kendi içindeki serbest mekanı otonom bir biçim olarak mimarlık üzerine düşündüğü üzerine... ...Alessandro Bava'nın yazısı da bu serginin, ana serginin, küratörlerinin gerçekleştirdiği ana serginin... ...küratörlerin beğendiği mimari projelerin bir seçkisinden ibaret olduğunu belirttiği bir eleştiri yazısıydı. Kendim bu... Görüşlere katılmaktayım. Saf mimarlık arayışında, küratörlerin ve serbest mimarlık arayışında, mimarlığın kendi ve projelerin, mimari projelerin kendi konvansiyonel temsil biçimleri, kendi ifade biçimleri ile sergilemesi ve tektonik biçim, malzeme gibi mimarlığın arayışları içinde hepsinin bir araya serildiği ve tek tek anlatıların bir bütünlükten yoksun olarak bir arada bulunduğu bir sergi olarak gezdiğimi belirtebilirim. Bir yalın açıp sunumlar ortaya konulmuş gibi bir izlenim vermekte sergi. Örneğin Alison Brooks'un işinin yanında Benedetta Tatiala Bueni'nin projesinin örgü örnekleri sergilenmekte ve tüm bu projeleri gezen izleyicinin ortak bir anlatı yakalamakta zorluk çektiği izlenimine kapıldım. Başka bir meselede Özellikle bugünün bu yüzyılın kaynaklarının sınırlı olduğu iklim değişiminin ya da sosyal izolasyonun oldukça baskın olduğu bir durumda tasarımın tüm bu düellolarla yeni arayışlarla cevap vermesi gerektiğinin son derece altı çizildiği halde davet edilen projelerin Hangi bağlamlarda hangi temsil biçimleriyle ve bir araya geldiklerinde nasıl bir serbest mekan yaratmalarıyla ilgili de izleyicinin aklında başka türlü sorular kalması da başka bir sorgulanabilecek ilginç bir durum olarak ana sergi gezdikten sonra benim aklımda kaldı diyebilirim. Ve bu anlatılarla birlikte kimin hangi projenin hangi bağlamda temsil ediliyor olduğu, mimarlığın kendi araçlarının, kendi stratejilerin ya da metotlarının hangi biçimlerde, hangi yollarla ve hangi araçlarla temsil ediliyor olduğu, serbest mekan yaratma kaygısı olan bir yerde bunların hangi biçimlerde ortaya konulduğu üzerine de bir soru işareti ile gezmeye devam ettiğini söyleyebilirim izleyicinin. Özellikle kimlikler meselesi bir soru işareti olarak gezerken benim aklımda kalmıştı. Özellikle dezavantajlı toplulukların kendilerini nasıl temsil ettikleri ya da onların hangi şekillerde seslerinin duyurulduğu ve mim iyi mimarlık ya da cömertlik ve dürüstlük özellikle küratörler tarafından çok altı çizilen bir temaydı bu kaygılarda ortaya çıkan projelerin bir seçkisinin ve görsellerinin ve dev boyuttaki prodüksiyonları yüksek olarak üretilmiş olan maketlerin arasında gezerken bu binaların sonraki yaşamlarının... Yani Benjamin'in deyişiyle Afterlife'ının ya da kullanıcıların sonradan nasıl adapte ettikleriyle ilgili olarak aslında hikayelerinin devamını görmek isterdik. Üst başlığı teması serbest mekan olan bir mimarlık bienalinde diyebilirim. Örneğin ana serginin, Arsenal'deki ana serginin son odasında yedi adet proje bulunmakta. Özellikle farklı coğrafyalarda Bangladeş, Burundi gibi özellikle Ekvator'a yakın ve Kıta Avrupası ya da Kuzey Amerika dışındaki ülkelerde yerel kaynakları kullanılarak yapılmış olan yedi proje sergilenmekte. Ve bu odaya doldurulmuş olan yedi projenin fark ettiğim kadarıyla biri hariç tümü Avrupalı ve Amerikalı mimarlar tarafından inşa edilmiş. Yani bu durumda hangi mimarın hangi kimliklerle nerede yaptığı ve hangi şekilde temsil edildiği de bende bir başka soru işareti olarak kaldı veya... Crimson Architectural Historians yine ana sergide iki işi olan ve çok sevdiğim bir grup. Özellikle göç meselesi çok kurcalanmış. Free Space, serbest mekan başlıklı bir Biennale'de ve Avusturya, Danimarka, İtalya, Hollanda ve Birleşik Krallığın göç sorununa ilişkin ve buna dair göçmenlerle birlikte yeni yaşam biçimleri üreten projeleri tırnak içinde skorlamış bu grup. Ve çeşitli onları kategorilere ayırıp projeleri katılımcılık ...kullanılırlık, yeni yaşam biçimleri yaratabilmek gibi çeşitli kategorilerde bu, bunları oylamışlar. Fakat burada bu projelerin birer bileşeni olan göçmenlerin herhangi bir şekilde yer almadığını görmek bir başka soru işareti oldu. Fakat ona bir aksi örnek olarak da şunu mesela dillendirebiliriz. Bahçelerdeki, cerdindeki ana sergide Robert Matt Carter'ın Star Apartments projesinde Los Angeles'taki evsizler için tasarlanan star apartmanları, yıldız apartmanlarında yer alan insanların gözünden o binayı nasıl kullandıkları ve nasıl bir hayatları olduğu ve o binanın hayatının içinde yaşayanların hayatlarına nasıl etki ettikleri onların ağzından dillendirilmiş, daha serbest mekana yaklaşabilecekleri. ...bildiğim kısımlarından biri olduğunu söyleyebilirim bu şekilde gezerken. Kısa bir ara verelim. Tabii bu katılımcılık meselesini tartışırken, ana sergide gezerken... ...bu işi gördükten biraz sonra küratörlerin aynı zamanda serbest mekan videoları adını verdikleri... ...sürekli tekrarlayan kimi odalar var. Ve orada aynı anda birden çok video gerçekleştiril, oynatılarak... ...küratörlerin sormuş oldukları sorular üzerine... ...Bienel katılımcıları cevap vermekteler. Bir yerde kulağıma çalınan bir şarkıyı aslında burada paylaşmak istiyorum. Çok uzun süre durdum fakat hangi videodan bu sesin geldiğini... ...hangi işten geldiğini anlayamadım. Giorgio Gaber'in Farfinta The Sani albümünden aslında bu parça... ...La Liberta Özgürlük sözlerinde de özgürlük bir ağacın üzerinde durmaz... ...bir sineğin uçuşunda da durmaz. Özgürlük serbest bir mekan değildir, özgürlük katılımdır der... Tüm bunları gezer ve düşünürken de kulağıma bu parçanın sergide çalınması da ilginç bir yandı. Şimdi parça bize konuk olsun ve düşünmeye devam edelim. <gülüyor> sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaggiuto della propria libertà. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero, libertà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 La libertà non è star sopra un alberon non è neanche avere un'opinione la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione Evet, Açık mimarlı dinlemektesiniz. Giorgio Gaber'den La Liberta Özgürlük isimli parçayı dinledik. Venedik Mimarlık Bienalinin 16. serbest mekan başlığı ile Yvonne Farrell ve Shelley McNamara küratörlüğünde gerçekleşmekte olan ana sergiyi gezerken videolardan birinden kulağıma çalınan ve aslında bienalin meselelerini ve bu meselelerin pavyonlara taşınma halinde düşündüren de bir parçaydı kulağıma çalınması ile birlikte. Bununla birlikte de ülke pavyonlarının da kulaklarını çınlatabiliriz. Her ne kadar çeşitli ana sergide sorguladığımız ve daha fazla suya sabuna bulaşması ya da başka temsil, kimlik, varoluş, ifade biçimlerini görmek ilginç olabilir diye düşünüyor olsak da ulusal pavyonlarda hali konuyla ilgili ilginç birbirinden farklı yaklaşımlar olduğundan da tabii ki söz edebiliriz. Örneğin İspanya Becoming Var olmak isimli ve Atvuh Amman tarafından küratörlüğü yapılmakta olan yapılmakta olan bu sergide bina bir nevi dövmeler ile kaplanmış pavyonun iç mekanı ve 143 Adet son derece spekülatif öneri ile aslında belirsiz olan ve belirsiz gelecekleri tanımlayabilecek olan mimari öneriler binanın cephesine bir nevi dövmelerle kaplı olan bir iç mekan gibi giydirilmiş. Aslında kendi içinde çok kalabalık olan bir başka serbest mekan yakaladığını bu şekilde söyleyebiliriz. İçindeki izleyici burada hepsi birbirinden spekülatif olan sorular ve cümleler ve mimarlığın arayışları ve gelen ziyaretçinin aslında aklına takılan soruları kurcalayan bir halde kendi yol onu bulmasına da olanak sağlıyor diyebiliriz. Bir başka pavyon ABD pavyonu özellikle son zamanlarda yükselen Meksika'daki duvar sorunu üzerine bir spekülasyon mekanı olarak kendi mekanını kurgulamış ve özellikle sınır, liman askeri ...çiftlikler ya da enerji istasyonları gibi kimi alanlar üzerinden göç, geçiş ya da var olan akışlar gibi meseleleri... ...ve bunların iktidar ve görünürlük ve sınırlarla olan ilişkilerini sorgulamış diyebiliriz. Yine aslında duvarlarla ilgilenen bir başka iş yine Almanya'nın Unbuilding Walls duvarları... ...yıkmak ya da inşa etmemek... ...diye çevirebilirim isimli aslında... ...projesi. Graft ve Marion Burtler... ...tarafından küratörlü yapılan... ...bu sergi. Danimarka... ...özellikle bu... ...serbest mekan kavramını... ...kamusal ve özel arasında... ...işveren, müellif ve mimar arasındaki... ...başka türlü işbirliklerinin... ...yaratılma ihtimali üzerinden yakalamış. Macaristan... ...özgürlük köprüsü... ...Liberty Bridge isimli projesinde... Yülya Fabenye tarafından küratörlüğü yapılan bu projede son zamanlarda kullanıma kapatılan köprü olma vasfını kaybeden özgürlük köprüsünün insanlar tarafından bir nevi tekrar özgürce adapte edilip yoga yapılan üzerinde piknik yapılan kullanılan bir başka kent mekanı haline gelmesini sorgulamış. Özellikle bugün bizim İstanbul'da da atıl hale gelen büyük infrastruktürlerin sonraki hayatı üzerine konuştuğumuz bir dönemde de ilginç ve ilham verici bir proje olarak bulduğumuzu söyleyebiliriz. Uruguay ilginç bulduğum pavyonlardan biriydi. Hapishaneleri incelemekte ve serbest mekan politiktir mottosu ile inceledikleri bu hapishanelerde biri var olan biri de tekrar uygulanmak, inşa edilmek istenen iki hapishanenin aslında nasıl mekanlar ya da serbest olup olmadıkları üzerine spekülatif yine bir projeydi. Duvarlar ve sınırlarla ilgilenen bir başka pavyon yine Brezilya'ydı. Bunun dışında da serbest mekanlar meselesini aslında var olan mekanları serbestleştirerek ve başka şekillerde uyarlayarak izleyiciye yeni baştan biçim ...tekrar bu mekanları deneyimlemeye davet eden projelerden bazıları örneğin Macaristan yine Venezuela ve yine Birleşik Krallık kimisi pavyonun tepesine çatısına çıkaran kimisi binasını boşaltıp üst kısmına bir bar açan bu pavyonlar. Ana sergide John Wardle'ın da yapmış olduğu benzer bir yaklaşımla yapmış olduğu gibi aslında mekanı yeni baştan serbestçe tekrar kurgulamak üzere başka kullanımlar başka işlevler yüklemeyi öneriyor. Ve özellikle gündelik yaşamın İspanya ya da Japonya temsil meselesine eğilen Japonya'nın da aslında çeşitli mimarlığın araçlarını kullanarak bir nevi serbest mekan yarattığını söyleyebilirim. Ya da Çek Cumhuriyeti gibi aslında kimi pavyonların gündelik yaşamla ilgili ve onun en ile ilgili yeni arayışlarda bulunduklarını söyleyebilirim. Özellikle ulus devlet pavyonlarının sorgulandığı bu günlerde ulus meselesini ve... Özellikle bugün xenofobinin tırmandığı ve milliyetçilik dalgalarını yükseldiği bugünlerde ulus meselesini inceleyenlerin yine söylediğim gibi Almanya ve ABD olduklarını söyleyebilirim. Özellikle antroposan çağında doğaylı olan ilişki Çin'de ya da Danimarka, İtalya, Avustralya, Arjantin, İrlanda, Kanada gibi ülkelerin küresel ve yerel, doğa ve insan, yapay olan ve doğal olan, yerli olan ve ...sonradan gelen arasındaki aslında ikilikleri kurcaladıklarını söyleyebilirim. Özellikle yerelden, küçük şehirlerden, agrikültürden, kırsaldan ya da yerliden öğrenmek üzerine işler olduğunu söyleyebilirim. Fransa pavyonunun sonsuz mekanlar gibi yeni mimarlık biçimleri, yeni yaşayış biçimlerimiz ve yere dair, yerele dair yeni üretim biçimlerini ve mekanın farklı kullanımlarını imleyen pavyonunun... Encore Hörö tarafından küratörlü yapılan pavyonun ilginç işlerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Son olaraksa benim en azından en ilginç bulduklarımdan bir tanesi de Tayland pavyonuydu. Blissfully Yours isimli olan pavyon aslında son derece büyük bütçelerle ve büyük imkanlarla var edilen projelerin... ...özellikle modernist projelerin inşa edildikten sonra nasıl kullanıcılar tarafından ya da Taylandlılar tarafından adeta adapte edilerek yeni kullanımlar yapılarak aslında bizim mitik ve gökten inen bir figür olarak gördüğümüz tüm bu güç ağlarının iktidarların ya da mimarların öngörmediği şekillerde binaların sonraki hayatlarında nasıl başka şekillerde işlev gördüğü üzerine gündelik hayata dair çok tanıdık hikayeleri konu eden ve hakikaten bir gülümsemeyle bıraktığınız ve serbest mekan kavramına bence en ilginç ve hınzır muzur bir şekilde yaklaşan projelerden birisiydi. Söz ettiğim tüm pavyonlara internet üzerinden de detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Kısıtlı süremizde kısa Venedik Mimarlık Biennalleri izlenimlerimi sizinle paylaşmak istemiştim. Konuşmaya devam ederiz. Haftaya Tasarım Biennalli de kapılarını açmış olacak. Ben Yağmur Yıldırım. Hoşçakalın. kalın Açık Mimarlık ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Dirili, Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömür. Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.